Açık Radyo, Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Teknolojinin karanlık yüzü sayfasıyla tekrar sizlerin karşısındayız. Muratcığım bugün e, seninle cep bankacılığı ile ilgili e, konuyu işleyelim istiyorum. Çünkü bununla ilgili bir takım sorunlar oluyor bildiğin evet, kadarıyla. Evet böyle bir mesaj geldi mi? Böyle bir elektronik posta dolaşıyor ortalıklar. Evet e, sana da bana da hepimize geldi bu. Şimdi özet olarak şöyle bir şey olmuş. Oo, bir... bir...